صا النبي نبي خلقا بخلق ولم يدانو في علم ولا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله محمد اللهم على سيدنا محمد وعلى وصحبه بالله من الشيطان الرجيم رب بك من الشياطين بك يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا تركنوا الذين ظلموا النار وما لكم من دون الله من اولياء اسما لا تنصرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم المبارك نافعنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم احصنتكم بالحيه القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء واملح ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Celleşânihü Celle Celâhu i kiram hakkında derslerden, hadis-i şeriflerden rivâetler yapıyordum. O rivâetlere devam edeceğim inşâAllah. Ee, bu sabah bir hastaneye gittim. Biraz omuzlarım, sırtlarım çok tabii ağrılarım vardı. Onlara bayağı bir iğneler yaptılar falan. Yani Ondan dolayı biraz birkaç gündür seslerim de zaten kısılmış. Ee, ağır oldum ama... Allah'ım beni muvaffak etti. E, Sağata afiyet verdi. Size kavuşturdu elhamdülillah. Bu gün bu kadar insan geldiniz. Yani nefis diyor ki sen bu aşan gitme. Ya nasıl gitmeyim? Bu kadar insan nerelerden kalkıyorlar, geliyorlar. Yani ölürsem bu yolda öl tabii gel. Ama bir ağırlık çöküyor ki işte efendim ama ben Allah'ın izniyle bu zamana kadar söz verdiğimde gelmediğim olmadı. Allah ölene kadar da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 Pire ilacı satıyormuş. Ondan sonra karantili diyormuş. Bizim tabirle mücerrep yani denenmiş falan falan Adam da gitmiş almış. Bayağı da bir para vermiş. Pirelerden, bitlerden bizar olmuş. Ondan sonra sıkmış, sıkmış, sıkmış. Adamın kendi nefesi sıkılmış. Ya, odada hava kalmamış yani. Ondan sonra pireler cirit atıyor. Bitlerce hiçbir tane ölen yok. Gitmiş herifi yakalamış. Demiş sen ne biçim ilaç satıyorsun? Bir de o kadar para alıyorsun. Bir de denenmiş garanti veriyorsun. E sen ne yaptın demiş? Her tarafa sıktım demiş. Böyle değil demiş. Kullanma hatası var demiş. Benden bana ne kabaat biliyorsun? Ne yapacaktım demiş? Pireyi yakalayıp gözüne sıkacaktın demiş. E onun için bunlar da balığı yakalayıp da sayarsalar <gülüyor> ondan sonra efendim sayabilirler. Öbür türlü atmazsın. Allah ne yaratacak? Ne kadar yarattı, ne kadar yaratacak? Kim biliyor?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 çekirgeyle bütün dünyayı aç bırakabilir yani. Çekirge her şey yer sana da çekirge yemek kalır yani. Çekirge de yenir yani ayrı dava Haram falan değil. Yani. Ölüşü bile yenir. İki ölü yenir. İki ölü. Kendi kendine ölen hiçbir hayvan yenilmez. Ama iki, iki efendim hayvanın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 Siz şimdi zannediyorsunuz, kemiklerimi şey dedi ya. O çok etli çekirgeler de var. Varmış yani. Caiz mi? Caiz. Balığın ölüsü de caiz, çekirgenin ölüsü de caiz. Dirisi haydi haydi caiz. Dirisi derken yakalayıp öldürürsen. Öbür hayvanlar mesela koyunu ölü buldun, yenmez, murdar oldu. İnek kendi kendine ölmüş, murdar oldu. Besmeleyle ile Şimdi balığı besmeleyle kesmek lazım mı? He?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 ya artık dillendirilen acaba bu nasıl iş falan şeklinde konuşmalarla tezavür eder. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ <gülüyor> يَرْتَعَبُوا Allah'a ve Resulüne iman edenler zaten onların bütün buyurduklarına iman edenlerdir. Aşlı takdirde Allah'a inanıyorum, Peygamber'i kabul etmiyorum, Peygamber'e inanıyorum, hadislere kabul etmiyorum. İşte efendim hadisleri kabul ediyorum, hadislerden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 İmam Maturidi ne diyor? İki türlü vahi var. Birisi Kur'an'dır, birisi sünnettir. Ee, Allah Teala ne buyuruyor, "Atuullah atıyor resul. Resulüme de itaat edin. Bana nasıl itaat ediyorsanız." Ne buyuruyor? "Ma ta'kum resul fehuz." Resulün ne verdiyse onu alın. Bitti. Onun için artık efendim Kur'an'da var mı? Kur'an'da var mı? Kur'an'da var mı Diyet dersen ihsan-ı açığa dönersin.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 İmanımı Allah muhafaza etsin. Ben imanımı nasıl muhafaza ederim? Allah'a yalvarırım, sığınırım diye. Dertliyse, ise bu insanlara imanlı ölmek nasip olacaktır. Bu kitaplarımız, ulemamızın eserleri bunu beyan ediyor. Onun için şu andaki itikadımıza güvenmeyelim. Allah Teala bize ya adamlar sizden bizden belki fazla mürekkep yalanmış, okul okumuş, imam hatipli bitirmiş, ilahiyatı bitirmiş, master, jaster Yapmış, doktora almış, bilmem, profesör olmuş. Adamın çok malumatı var. Mesela, geçen işte bir video var, daha paylaşmadık onu değil mi? O <gülüyor> Said olmak. ki. Said onu paylaşmadık. Buyur. <gülüyor> He, yok paylaşılmayacak zaten. Ben onu perşembe sohbette biraz açıklayacağım da. Öyle paylaşılır, işte paylaşınca diyeceksiniz, Şifa şerifte kazı ıyaz Hazretleri'nin bütün ayet vadislerden topladı ve sahir kitaplarda peygamberi met eden aşırı met eden aşırı met eden bu kitaplarda yazılan peygambere inanmıyorum ben Bu söz onu, ama paylaşılmayacaktı ya Ben onu yani cevabını vermeden paylaştıracak neyse paylaşmışlar web sitemizde bulabilirler diyor Şimdi bu soruyu kim soruyor bu hocaya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 Nas var. Hadis var. Hem de nerede? Bukhari'de. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? abdullah. Abdullah ne güzel adamdır diyor. Şimdi Abdullah ne güzel adamdırı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafadan söyleyebilir mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdukları hep nedir? Vahiydir. Allah Abdullah bin Ömer'i beğenmese Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Abdullah ne güzel kuldur'' der mi ya? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında Allah'tan veya kendinden hiç ne güzel adam demiş mi ya? Ama Abdullah İbni Ömer için ne güzel adam demiş ya! Böyle bir müjde kime nasip olmuş? 114 bin sahabe var, Fıkı en iyi bilen kimdir? 114 bin, 120 bin, işte o rakam orada bir binler arasında ihtilaf olabilir. Yani 100.000'den yukarı olduğu ittifaklıdır, 110.000'lerine. Sahabe bütün fetvayı kime soruyorlardı ya? Ya Abdullah İbni Abbas'a soruyorlardı, ya Abdullah İbni Amr'a soruyorlardı, ya Abdullah İbni Ömer'e soruyorlardı, ya da Abdullah İbni Mes'ud'e soruyorlardı. Bunlar dört tane Abdullah'tır. abadile Erba'a deniyor, dört Abdullah. Sahabe normal bir sahabe değil.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 Efendim bir işlem yapayım derken lak dedak ortasından bir çatlatırsan o taş kaç paraya düşer? En ince meslek zikrullah'tır evladım. Efendim en kaba mesleklerde bile Üstat lazımsa, usta lazımsa zikrin usulünü öğretmekte mürşitsiz olur mu evladım? Ya Allah'a zikretmek, Kur'an telahat etmek. O zaman kalplerin cilası, e, pası gider buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem.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 Bir de yeni damat olduğu için efendi yeni damatlara çok takılırdı yani. Onun için, şimdi kardeşim e, devamlı zikre alıştıracaksın. Ağzına zikre alıştıracaksın ya. Bana öyle diyor, hoca bir ses ver bakayım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum yani. Ne ses vereyim ses verirken bari bir zikre diyeyim, bari bir Allah diyeyim, bir Allah mizanı doldurur. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi nereyi doldurduk abi?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 Günah işlediği anda selam bile verilir mi? He? Masada içki olana Esselamu Aleyküm denir mi? E? Allah razı olsun nasıl denir o zaman? Alışmışlık ağzımız bele bele gibi. Herkese Allah razı olsun. Bozuk para gibi Allah razı olsun'u da harcıyoruz yani. Hala Allah demiyor ya. Tevhid okumuyor, zikir okumuyor. Bir şey yok. Yani beş vakit namazı kılmayan da zikir olmaz ki zaten.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 Allah Allah. Nasıl oluyor Hoca Efendi ya? Dörtte üçümü kurtardım da dörtte birim kaldı. Nasıl oluyor? E i̇şte ne bileyim kafam, vücudum bilmene kurtulur. Bacağından tutar. Bacağından dizine kadar. Dörtte, dörtte ne kadar. Oradan yakalar ateş. Dört okuyanın diyor. Tırnağa bile girmez diyor. Bak, bu hadis-i nerede geçiyor? Ebu Davud'da geçiyor. En sahih kitaplarda.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 Bianneke entallah la ilahe illa ente vahdake la sharike ve enne Muhammedan abduke ve resuluke işte 4te kurtardık şimdi bu gece ölürsek 4te 1'i kurtar bu kadar sahih hadis yemin edebilir misin Vallahi Müslümansan, Müslüman olarak okuyorsan yemin ederim munafıksan Ben ne yapayım kardeşim? Müslümansan bu hadiste sahih, onda hiç şüphem yok hadiste. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyler mi acaba? Bunu üçleyeceğiz. İşte arada dersin arasında bunu çıkana kadar dörtleyelim. Belki içimizden bu gece bir ölen olur. Adam cehennemden kurtarıyor. Ne bilelim kim ölecek?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 Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ'ya emanetleri zayi etmediği için Rabbimize tevekkül evet. ediyoruz. Güveniyoruz ki bizi kafir olarak öldürmeyecek. Nasıl ki Müslüman olarak yarattı, Müslüman olarak yaşatıyor, hüsnü ediyoruz ki bizi Müslüman olarak öldürecek. Cümlemize müyesser eyle. Amin Allah'ım. Şimdi Beyhekî rivâti ölü i̇bn Mesud radıyallahu bu, e, bu hadis-i şerifte Mâ semavat semaun.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 Kırmızı kaplı kitap var ya benim kırmızı kaplı. Eskara. Da varsa sayfasını bulsun Hocam ben duamız. Sonra Said ibn Cübeyr radıyallahu teala tabiinin ulularındandır. 40 42 mi 43 o yaşlarda ulemanın en büyüdür, Hacca -ı, Hac ı zalim şehit etmiştir onu. Hacca -ı, Hac ı zalim çok sahabeden, tabinden insanları şehit etti.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 Ben onlara ne yaptım? Ben onlara ne yaptım? Yemin ediyorum kıtır kıtır keser. Niye? Din düşmanı çünkü. Din düşmanı. Ehl-i sünnet düşmanı. Mezhep düşmanı. Ya ben biliyorum onları. Bazı şeyler de belli oluyor. Yorum yapıyorlar sitelerde. O yorumlarda nasıl böyle benim aleyhime?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 İdam kaldırıldı diyor. Özgecanı efendim tecavüz edip kesen caniye idam yok, öbürüne idam yok, berikine idam yok. Evetçi gün orduda olan hadisedeki kızcağıza yavrumuza Allah rahmet etsin, kabrini nur etsin, seyahatini mahvetsin. Ha, onu öldüren katleden cani efendim idam konuşuyorsun. Herkes bir dikenleşiyor. Samimi söylüyorum.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 Ehli sünnet vel cemaat Müslümanları her konuda ittifaka malik eylesin. Amin. Birleşmeyi nasip eylesin. Amin. Görüş ayrılıklarını izale eylesin. Yoksa din düşmanlarına fırsat verirsek Allah muhafaza eylesin. Kardeşim, onun için Said i̇bn Cübeyr'den geldim buraya. Radıyallahu anh rivat etmiş bu hadis-i şerifi. Yani bak haccacı zalim. Yönetime bir zalim gelince dünyanın en büyük alimini hiçbir şey yapmayan adamı mı? Gidiyor, kesti. Hazreti Enes'e de kesecekti.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 Bir sayfa, bir buçuk sayfa. Sonunda altı kulüve Allah'la bitiyor. Bir önüne bir kulüve Allah okuyor, bir sağına okuyor, bir soluna okuyor, bir üstüne okuyor, bir altına okuyor, bir arkasına okuyor. Altı cihetten de ihlastan bitiyor. Mesela o duayı şu zamana kadar pek kimse bilmiyor. Herkes Bismillahirrahmanirrahim kolayına kaçıyor. Bismillahirrahmanirrahim onun e, o haccacı zalimlen olan mesele hakkında değil. Bismillahirrahmanirrahim da o duanın içinde var.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 Yüce Sahami Allah Şefaatına nailiyet. Ma fi's sema'i mevzun. <gülüyor> Gökte bir yer yok illa aley melekün üzerinde bir melek duruyor. İmma sacidün ya secdededir ve imma qa'imun ya kıyamda ayakta namazın kıyamındadır. Hatta taqumü's sa'atü secdedeki kıyamet kopana kadar secdeden kalkmayacak. Kıyamdaki kıyamet kopana kadar rüku'a eğilmeyecek. Ruk'udaki kıyamet kopana kadar kavmeye kalkmayacak. Belleri ağrımaz. He? Yaşlanma yok. Yorulma yok. Uykusu gelmez. Abtesi kaçmaz. Gaz sıkıştırmaz. Nohut yememiş gibi, kuru fasulye yememiş gibi. Melek bu, melek. Geldik döndük kök taşın lafına. Bu melekler ne rahat ya biz ne Biraz bir şey yiyoruz, abdest tazele. Bir daha gel, bir daha abdest tazele. ya Yahu kardeşim iki rekat namazı kılamıyoruz diyor. Ya, her dakika abdest tazele bekler. Ne yapalım? Bizim Burhan İzgi vardı. Allah rahmetlesin, kabrünür olsun. Gelirdi benimle sohbetler. Acayip adamdı. Eski ihvandan, efendi de gezdi. <gülüyor> ya kardeşim işimiz nedir? Yiyip, içip abdest tazele beklerdi. Yani devamlı abdest tazele. Şimdi dururken böyle işte de bir lavabomuş şahit mi falan.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 ve cemi'a halqika bi annaka allah la ilahe illa anta wahdaka la ve enna sayyidana muhammeden abduka wa Bu hadis-i şerifler Ahmet ibn-i Tirmizi'de, İbn-i Hakim'de geçiyor. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Yani aynı manadalar ama kuvvet için rivayetleri okuyorum. Lafızların, Turuk'un taaddüdü birçok yoldan gelmiş olması manayı teyit ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Etta'ti s ve hukka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 Tebâreke ve Teâlâ Buyuruyor Âişe radıyallâhına annemizden Kâle Nebiyyullâhi sallallahu teâlâhü Rasûlullah sallallahu teâlâhü sallallahu teâlâhü buyuruyor sema it dünya mevzu kaddebin illâ aleyh melekün sâcizün ev kaimun fe zâlike kavlu teâlâ ve mâ minnâ illâ lehû mekâmun ma'lûm ve inâ lehû mekâmun sâffûn Sâffat Sûresinin adlerinde Her birimizin makamı bellidir diyor melekler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 An-ı Hakîm ibn-i Hizam radıyallahu teâlâ Hakîm ibn-i Hizam radıyallahu anh, dan, e, ediliyor. Bu hadis-i şerifte e, burada Enes radıyallahu Allah'tan gelen bir hadis var. Onları ben cem ederek okuyalım. Onu da e, büyük muhaddis Ebu'l-Fazl-i Zühri Hazretleri tahric etmiş. Buyuruyor. Beynemâ Rasulullah sallallahu teâlâ ma'asâbî fekâlelum hel tesmeûne ma'asbâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. i kiramla birlikte bir gün oturuyorlar. Böyle sohbet meclisinde, zikir meclisinde otururlarken sordu ki, buyurdu ki benim duyduklarımı duyuyor musunuz? Hiçbir ses yok. Dediler, şey. Ya Resulallah hiçbir şey duymuyoruz. Hiçbir şey duymuyoruz. Sahabe-i kiram, dürüst insanlar, doğru koşan insanlar, değil mi? Şimdi olsam,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 hiç keşfi açılmamış. Ve ya kardeşim yalan mı söyleyeceğiz ya? Kapat kapat gözünü sık ne kadar çıkarsan çık görmüyorum. Ben zaten bir şey görmek için gözümü kapatmıyorum ki ya. Allah demek için gözümü kapatıyorum. Dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi benim duyduklarımı duyuyor musunuz? Orada o kadar sahabe var. Bir tanesi dedi mi ki ben de duyuyorum. Atlar mılar ya? Dürüstlük abidesi şahsiyetler. Ya Resulullah dedi hiçbir şey duymuyoruz. Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnni elesmati ttas-semaa wa ma tulamu ente itta ve ma fi amrudu kadamin illa alai melekun sahidun qaimun. Şu anda ben göklerin bak gök nerede? 500 senelik mesafe. Sema tabakaları 500 sene ışık hızıyla bile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 Taberani'yi de eklediğimiz zaman o hadiste de buyuruyor ki İlla ve fî e, Vela şibrin Bir karışlık yerde yok Vela keffin Bir avuçluk yerde yok Avuç avuç içi keff İlla ve fî Orada ne var? Melekün bir melek var Kaimun Kıyamda Namazın kıyamında zikrediyor Ev melekün râki'ün Ya da rükûda işte Dedim rükûn delili de bu hadisleri Rükuda eğilmiş, o da hep orada devam ediyor. Ev Melekün, sacidun. Ya ota secdede ne yapıyorlar? Eee namazın ibadetlerinde, zikirlerinde devam ediyorlar. Lem yansarifu an masafhim. Asla saflarını bozmuyorlar. Adımlarının yerini değiştirmiyorlar. Ve yansarifun o ibadetten. E,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 hızlı okumaya mı yani normal ne yapalım şimdi çok da yavaş aşırı gibi de okumuyoruz ama kurtaracak kadar adam geldi bana şikayet ediyor bu bizim hocaydı diyor ben diyor bu, bu sapıtmış diyor ne yaptı dedim ben de şeriatı mı inkar etti zannedim Yasin'den sabah namazı kıldırıyor dedi ya ne yapacaktı dedim ve duha ile mi kırılacaktı hacı abi dedim git o zaman öbür camiye dedim ben de zannettim adam mürtet oldu dedim ya Yasin'den sabah namazı kıldırılır mı diyor ya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 de durmuş. Ya kardeşim, Mekke'deki teheccüd namazında adam zaten sünnete uymak için. Gerçi vehabidirler, mahabidirler de gösterin işte bir şeyler yapıyorlar. Ya adam zaten bir cüz okuyor, efendim. Her rükuda secdede en az 33 Sübhani Rabbi'ye lazım deniyor. 33, hızlı de 60. Ya adam zaten teheccüd kıldırıyor bu. Öyle namazı değil ki yani. Hem gelmişsin teheccüde durmuşsun, hem de imama sövüyoruz.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 Ben efendim işte zaten şeyi kılıyorum, sünnetleri, kabli, badi sünnetleri şunu. Öbürü dese ki ben de içtak kuşluk bilmem. Toplasan toplasan, hepsini 12'den kılsan falan ne olacak? 100 rekatı geçip geçmez, nafilelerin tümüyle, sünnetlerin tümüyle, farzların tümüyle 100 rekat diyelim kıldı. E kaç dakika tutuyor? Yani en az 100 dakikadan evvel olsa zaten sakat. Bir dakikadan evvel bir rekat kılınamaz. En kısa surey.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 Sevap istemiyorum. İmam Zeynel Abidin, 12 imamdan. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu. Seccat ismine Lakabı ne? Es-Seccaad. Seccade diyorsunuz ya seccade. O da seccat. Yani o kadar secde etmiş, anlı böyle çıkmış yani secdeden. Her bin tane zeytin ağacı vardı. Her gün her ağacın dibinde iki rekat kılardı. Ne etti? İki bin rekat. Sen ne konuşuyorsun? 40 rekat, 50 rekat. Ya bizde şimdi zaten üf. kuşluğu sekiz kılan falan. Yanına yaklaşamazsın ya adamın havadan. Allah Allah. Sen iki rekat kılıyorum dersen zaten ayıp olur yani. Hiç konuşamazsın. Böyle şeyler. Nafilelere gizleyelim. Nafileleri gizleyelim. Evlerde. Hanım da görmesin. Eğer kimsenin görmediği yerde iki rekat kılarsan kesin affoluyorsun. Kimse görmesin. Hanım da görmesin. O odadan öbür odaya git. Ya hoca efendi ben hanıma hava atacağım. Zaten eve gelmişiz. Hanım da diyecek ki ne takva adam. Bari bir çorba yapayım ya. Adamın canı çıktı secde etmekten. Ben de bir yemek yapayım cevabına ortak ol. E sen yine girdin işe. İhlası bozdun ya. Yine ihlası bozdun ya. Bak hanıma gösteriş de çok önemli bir şey. Sen dersin, bu benim hanımım zaten. Gösteriş olur mu? Esas hanıma gösteriş olur Nafileleri herkesten gizleyin. Ne olacak? Hanımı teheccüde kaldır. Sen kalk önceden kaç seker kılıyorsan, sonradan kadın kalktıysa, kendi kalk, kalkmadıysa, onu da kaldır beni dediyse kaldır. Kaldırana Allah rahmet etsin. Hanımına e, başına gelip de veya kocasının başına gelip de kalk, teheccüd kıl diyene, Allah rahmet etsin. Bu en sahih buhari hadisidir. Peygamber duasal. Hanımını teheccüde kaldıran, Kocasını teheccüde kaldıran kadın da, erkekte de peygamber duasına mazardır. Rahim Allah'ım râd. Hatta diyor ki, uyanamadıysa da diyor, hafif bir su eline alıp da diyor, şöyle biraz su serpsin de diyor, göze açın diyor. Sakın siz dikkatli hareket edin. Vallahi hele kadınlara sohbette söylüyorum, sakın kocanıza gidip su falan serpmeyin. Hele böyle ibrikle falan sakın gitmeyin Vallahi Başımıza iş açarız. Ama hadis-i şerifte diyor ki, böyle hafif bir su... Ha şimdi derse ki sana, ben kolay uyanamıyorum, ne olur sen beni uyandır. Kalkamıyorsam da böyle hafif bir su serp de, gözüm açılsın derse müsaadeli olsun. Sahabe-i kiram biliyorsunuz, bu işlerde sorun yoktu. Ama şu anda çok sorun var, mahkemeye gidersen boşanma sebebi de sayan millet. Gece benim suratıma su döktü hakim bey. Bir de boşara. Onun için öyle hadis madis, buhari falan kimse anlamaz. Ama ben size söylüyorum bu müjde var ama benden izinsiz iş yapmayın. Bu dönemde izinsiz iş yapmayın. İnsanlarda İslam kültürü, sünnet kültürü yok. Böyle izin verirse kendi hatta teklif ederse beni hani bazı diyor ya ben uyanamıyorum ya ne olur beni uyandır. Zorla kaldır diyor yani insanlar birbirine böyle karı koca da diyenler var tabii ki. Bu durumla kaldırız. Onun için İhvan'dan bir hanım kardeşimiz kocasını böyle efendi hazretlerinden dinlemiştim. Bu sünnete tatbik üzere e, kocasını teheccüde kaldırmak kalkmış. Kocası da çok iyi var Kocası da çok ihman ama uyku serseme olmuş işte falan. Ondan sonra <gülüyor> gelmiş demiş, işte efendi kalk falan, biraz böyle sallamış dön, yani İlle kalk şudur budur, teheccüd geçiyor imsak oldu falan falan. Sonra sana bir umruk demiş. <gülüyor> Efendi Hazretleri çok anlatırdı Gülent. O hanım hoca da demiş ki, ben her şeyi göze alarak buraya geldim demiş. <gülüyor> Ulan kalkalım o zaman kılalım demiş ya. Ha tabii bu hareketler şimdi ihvan arası, ihvanın kültürü, İslam sünnet kültürü ihvanda var. Ama normal bir Müslüman daha farzı kılmıyor, sabah namazının farzına kalkmıyor. Bunu teheccüde kıldırma, bir de su dökersen işi sulandırırsın yani. Buna da biz... E, Teşvik falan etmiyoruz. Yanlış anlamayın. Ama sünneti de gizleyemem. Hadis-i şerifte bu müjde. Rahimallahu diyor, eten Allah o kadına rahmet etsin, acısın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları boşa gitmez. Peygamber duası almış oluyorsun. Ama hoca efendim ben bu işi biraz yapamayacağım. Bana bir başka peygamber duası, bana uygun ağzıma, dişime göre diyorsan. Onu da söylerim. Rahimallahu <gülüyor> müran. Salla kablel asr 4. Sayı hadistir. Kutubi sitat izdir. İkindiden evvel 4 rekat sünnet kılana Allah rahmetiyle muamele etsin. İkindinin sünnetine devam et. Her gün bir peygamber duası oku. Daha kolay oldu mu? Bizde her türlü var yani. Fark etmez. Durumunuza göre, dişinize göre <gülüyor> amel edersin. Farzı kaçırmayın da. <gülüyor> sünneti kılayım deken. İkincinin farzı. Farzlar bizim bizi bağlayan farzlar. Gözümüz gibi bakacağız farz. Farz için her şeye değer. Farzı terk etmeyin ama nafilelerde daire geniş. Burada buyuruyor ki Sallallahu Teala Aleyhisselam ve, ve innel izkri deviyen haulal arş Allah Allah bu ne büyük müjde ya. Ey benim ashabım siz zikrediyorsunuz, Sübhanallah diyorsunuz, tesbih ediyorsunuz, tevhid okuyorsunuz ya, sizin o zikirleriniz nereye gidiyor? Allah ve Rasûlü bilir ya Rasûlâllah. Sizin o zikirleriniz yerde kalmıyor. Eğer makbulse tabii yani, rüya için yaparsa, fasıklık yapar, zalimlik yapar, iptal olur, onu konuşmuyoruz. Bir adam da Allah'ını zikreden bir Müslüman. Sizin zikirleriniz nereye gidiyor? Arşın altına gidiyor. Arşın altında ne yapıyor? Arı kovanında nasıl? Uuu. Sizin zikriniz, bütün Müslümanların müminliğini, müminatın, erkek kadın, Müslümanların zikirleri arşa gidiyor. Arşın etrafında o zikirler uğulduyor. Ses çıkarıyor, ses çıkarıyor, ses çıkarıyor. Niye ses çıkarıyor? Yüzekki rubi sahibi arşı taşıyan meleklere ve arşı tavaf eden Safun, hâffûn, kerûbiyyûn çeşit çeşit melekler okuyacağız önümüzdeki derslerde bütün o zikreden melekler o sese bakıyor o melekler de o zikir sesleri insanların yaptığı zikirler arşa çıkıyor arştaki o zikirlerin sesini oradaki melekler duyunca bunlar nedir diye merak ediyor Mevla buyuruyor ki bunlar yeryüzündeki zikreden kullarımın zikirleri kabul ettiğim zikirleri onlar da bu zikirler de burada arşın etrafında sizinle beraber tavaf ediyor yani bizim zikir sesimiz orada arı kovanında uğulduyan arı gibi zikre devam ediyor o zaman meleklere hatırlatıyor bizi meleklerde diyorlar ki ya Rabbi bu zikirlerin sahiplerini affeyle mağfiret eyle cennetine nail eyle azabından emin eyle zikri olmayanın arşta elçisi var mı? Zikri olmayanı arşta kim temsil ediyor? Buradan zikri Allah'ın e, arşına yükselmeyen, yükselmeyen bir Müslümanı orada kim hatırlatacak? Meleklerden dua alacak, istiğfar alacak. Onun <gülüyor> için اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Ayet-i bundan da bahsediyor. Kelime-i tayyib'e, kelime-i tevhid, zikirler ne oluyor? Hep arşa yükseliyor. Allah mekandan münezzeh. Allah aşağı yukarıda değil ki yukarı çıksın. Ama arş yukarıda, kürsü yukarıda, levh-i mahfuz yukarıda, sidretül müntaha yukarıda, cennetler yukarıda. Onun için yükseliyor ifadesini kullanıyor. Mevla'nın kabul makamı yukarıda. Allah'ın zatı münezzeh mekandan. Salih ameller de diyor, o zikirleri yükseltiyor. Yani ne demek? Adam sadece zikrediyor, namaz yok, abdest yok, oruç yok, farzları, vacipleri yerine getirmeyip zikrederse, onun zikri yukarı kalkmaz diyor. Ama adamın salih amelleri varsa, farzları, vacipleri yerine getiriyorsa, kebair günahlar sakınıyorsa, salih ameller zikri ne yapmıyor? Yerde bırakmıyor, yerde koymuyor. O zikri yükseltiyor. Yarfâhû, yükseltiyor, yükseltiyor, arşa kadar çıkarıyor. Allah'ım ya Rabbim! Sabah akşam saatlerinde beş vakit namaz vakitlerinde kurban olduğum arşa zikirlerimizi sesli sesli orada ya Rabbi meleklerine işittir ya Rabbel alemi. Meleklerini de bize istiğfar ettir ya Rabbel alemi. Zikirlerimizi yerde kalan, kötürüm olan, salih amelden mahrum olduğu için noksan olduğu için kabul makamına çıkamayan zikirlerden eyleme ya Rabbel alemin. Allahu salli ala سيدنا Muhammedin ve alâ âliye sallallahu Daha çok! Sabaha konuşsam hadis de var, malumat da var, sonsuz Allah'ın ilimleri bitmez arkadaşlar. Onun için bununla iktifa edelim. Şimdi, 31 Aralık bu sefer şeyi bozduk, ilk cumartesiyi bozduğumuz için tekrar ilan ediyorum, 31 Aralık saat 9'dan sonra akşam Noel tehlikesinden, kafirlere benzeme tehlikesinden günahlara düşme tehlikesinden, bu milleti kurtarmak için sohbete davet edecek misiniz? <gülüyor> He? Bak! Şimdi namazınız, abdestiniz, sizi de beni de kurtarmaz. Bu millet cehenneme giderse göz yumamayız. Emri bil maruf ne ya Ne buyuruyor? Dikkat! Yuhşerû yevmel kıyâmeti nâsü min ümmeti min kubûrî bilallâhu teâlâ, alâ suratil qırâdeti vel kânâzi. Kıyamet günü mahşere benim ümmetim, sınıf sınıf çıkacak. <gülüyor> Sura üfürüldüğü gün fevç fevç, grup grup geleceksiniz. Öyle ümmetlerim olacak, mahşere maymun kılığında gelecek. Öyle ümmetlerim olacak, mahşere hınzır domuz olarak çıkacak. Bunun diyor sebebi nedir ya Resulallah? Deylemi hadisinde geçer bu. Ruhul Beyan de zikredilir ne yapmışlar ya adam anasıyla mı zina etmiş ki maymuna dönmüş öbürü babasını mı kesmiş kafatasında şarap mı içmiş ki domuza dönmüş yok günah işlememişler ama günah işleyenlere yağcılık etmişler ne melazımcılık etmişler ve kefu neyim güçleri yeterken ellerinden gelirken dilleri dönerken şurada bir sohbete davet etmek veya gelemiyorsa bir mesaj atıp da şu kanaldan Lale Gül'ü şu saatte dinle de Ya Hristiyan merasimine katılma Bundan kurtar kendini demekten de mi acizsin? Herkes gelemez Ama cep telefonu kadar yakın Elde bassan Lale Gül'e yine sohbet saatinde orada çıkacak Bu kadar radyosu var, uydusu var Bu imkanları Allah vermiş Sen şimdi bu isyana düşme tehlikesi olan Müslüman kardeşlerimiz bunlar Bir insan Yaptığının haram olduğunu bilerek, zinada yapsa kafir olmaz. Noel'de kutlasa kâfir olmaz. Hangi günahı yapsa kâfir olur? Yaptığının haram olduğunu bilerek. Ben bir, onu demiyorum ama sen ne olacaksın? Bu adamı bu haramdan nasıl kurtaralım? Bu haram başka haramlara benzemiyor. Niçin? Şirk merasimine, iştiraktan dolayı iman tehlikesine kadar götürür. O zaman gücü yetip de insanlara iyiliği emretmeyen, kötülükten nehyetmeyen ve onlara efendim ya normal ya o da ne yapsın işte o da öyle takılıyor falan gibi muamele yapanlar mahşere, maymunlar ve hınzırlar suretine getirilecektir diyor. Bir kariyede 18 bin biri on bin alim peygamberler gibi amel ediyor. Sabaha kadar teheccüd, akşama kadar oruç tutuyor. allah Teala melekleri gönder Bu taberani de geçer. Birçok teyze Kurtubi'de geçer. Birçok çok meleke bakıyorlar, 12 bin, bin alim gece ayakta hepsi ibadette. Ama bazı insanlar var gün işliyorlar. Allah Teala melekleri gönderiyor, bu karyenin altını üstüne getirin, dibinden kaldırın, göğe kaldırın, gökten çevirin. Melekler de geliyorlar, bakıyorlar, tecrüt kılan 12 bin, bin peygamber gibi amel eden alimi görünce acaba adresimi şaşırttık diyorlar. Mevla'ya müracaat ediyorlar. Ya Rabbi sen bizi bir kariyeye gönderdin, bir tane Allah diyenin hatırı için kıyameti kopartmıyorsun da, gökleri yere indirmiyorsun da, 18 bin âlim nebiler gibi amel ediyor da, biz burayı nasıl altın üstüne getireceğiz? Allah Teala diyor, İbdeû bihim, batırmaya o alimlerden başlayın. Melekler diyor, o, tamam, hikmetinden sual olmaz, biz yanlışlık yapmayalım diye sorduk. Sonra sahabe-i kiram soruyor. Ya Resûlullah neydi bunların günahı da bu öyle bir şey oldu? Bu melekler neyle bu işi anladılar mı sonundadır? Çünkü buyurdu, Allah Teala buyurdu ki meleklerine اِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَرْ وَجُّوا fi yakat Bana isyan edilip, su gibi içkiler içilip, zinalar edilip, haramlar yapılıp, şirk merasimleri teşhir edildiğinde yüzü benim rızam için bana karşı isyan edilir diyor, bir kere bozulmadı, yüzleri bu alimlerin bir kere bile üzülmedi. Üzüntü eseri bunlarda belirmedi. Onlarla yediler, içtiler. Sonra tehccüde kalktılar, ibadetlerine devam eder Bana ne bundan? Cehenneme gidiyorsunuz, cehenneme kadar yolu var. Neme lazımcılık ettiler. Onun için ilk başta helak edilmeyi o alimler hak ettiler buyuruyor. Biz o Müslümanlardan olmamak için, Bursa'nın, İstanbul'un, vatanımızın susuz kalmaması için, kurak kalmaması için, düşman işgaline uğramaması için, bir daha bu memleket kaç kere işgal geçirdi. Dünyanın gavurunun burada gözü var. Maddi manevi belalar gelmemesi için, Allah'ın bereketi üzerimizden sökülmemesi için, çekilmemesi için Allah'a isyan edilen noktada insanlara nasihat edeceğiz. Başka çaremiz yok, yoksa Hacı Hoca toptan helak olacağız. Bunun için Allah rızası için 31 Aralık Salı Dokuzdan sonra inşallah lale Gül'de canlı da yayınlar, radyoda yayınlar, her yerde internette yayınlar. Evet, hepsi yapılacak inşallah. Gelebilen, getirebileni de burada Allah için toplanmaya davet edeceğimize söz veriyor musunuz? Allah bu sözünüzü duysun, niyetimizi bilsin, belaları kaldırsın. Amin. Allahım amin. Allahım saliham. Seyyidina Muhammed'in ve ala ali vesselam. Şimdi söz verirken söz veririm sesli demek o bidat değil yani ha. Söz veriyorum diye sesli diyebilirsiniz. İnsanları davet edeceğinizde söz veriyor musunuz? Yani o günden evvel öyle debiliriz. Ama Mevla bizi neden yazar? İyiliğe emredenlerden yazar. Her kim 30 lirayla kim kala kim öle kim çıka. Ama niyetimiz insanların iyiliği için hizmet etmektir. Allah niyetimize göre ecrimizi azim müeyyid. Amin Allahım, salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Bursa'da görevi başında şehit olmuş polis memuru Aliattin Özdemir e, efendim kardeşimizin ruhu için, cemaatin geçmişlerinin ruhu için, geçmişlerinden olanların, şehidânın ruhu için buyurun. Eşhedü en illallah. Eşhedü enne Muhammeden Abdühu ve Rasulü, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah, fi klli lamhiti ve nefesi, adadama, şerhu, ilmu Allah, Allah, Allah, Allah, Jelleshan Kı Jelje Jelal Kı, Ya Rabb al-Alemin, Alaatin Şeydimizin için, bundan evvel şehit olan cümle Şeyd amter var, hediyeledik ve ile ruhaniyetlerini haberdar ele, seyatlarını mahv etle, seni ata Ailelerine sabır ı cemîl, ecicicil Ya Rabbi âlemîn! Yoğun bakımda çocuğu olanlar, dua isteyene, kısaca bir dua edelim. Onların da hayırlı muratları için. Ee, Ali Kahraman, Osman Akanlar, Süleyman Yiğit Alp, Hayriye Kahraman, Sevim Yiğit Alp, Kazım Toymaz, Hüsnü Toymaz, Alaaddin Tahsin, Emin Mert, Emine Yılmaz, Ali olan annesi. O eski ihvandandır e, hacı annemiz. Her birerleri bu Bursa cemaatlerimizden ve cemaatlerimizin yakınlarından onların da ruhlerine vasıl olmak üzere buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlühü la ilâhe illallah Muhammedun resulullah. Fi kulli haddim ve nefesin adedem hâ ilmullah Allah Allah Allah Allah Celle şan, celle, ya Hediyelerimizi bizden kabul buyurduktan sonra isimleri zikredilen ve zikredilmeyen bu cemaatin geçmişlerinden müminin hediye eledik, şu saatte vasıl eyle. Kabirlerini bu hediyelerle pür Nur eyle. Mahşere kadar kabirlerinden nurlarını eksik etme ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nâsırin ve ya hayran fâtihan. Amin. Dergide Lalegül'ün bu sayısında özellikle Hüseyin Avni Hoca'nın 62. sayfadaki yazısını çok ciddi ve dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum. Yazı 62'den başlıyor. Efendim 69'a kadar devam ediyor. Çok önemli ilimler yazmış Hüseyin amine hocamız. Allah ona sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömür, nice hizmetler nasip eylesin. Mümin'e kafir demenin hükmü, bir Müslümanı tekfir etmenin, kafir demenin hükmü çok teferruatlı ayetlerle, hadislerle, çok ilim yazmış her Müslüman'ın bundan haberdar olması lazım. Efendim, mesela 99 tane küfrünü mucib bir şey olsa, İslam'ı gösteren bir alamet olsa, buna kafir denemez mi? Bu mektubatta da geçer, hocaların sohbetine göre Çok önemli konudur. Onu çok güzel izah etmiş. Adam aleni gavurluk yapıyor, adam ki gavur diyemezsin. Ondan sonra diyor ki gavura da gavur diyemezsin. E kime gavur diyeceğiz abi ya? Şimdi 99 küfrü mucib bir şey olsa, bir tane İslam'ı mucib olsa, biri tercih edip 99'a göre hüküm vermemeli İmam-ı Rabbani buyuruyor. Bunun izahı nedir? Bunu bu zamana kadar kimse izah etmemiş. Hüseyin Avni Hoca'nın bu yazısı bu meseleyi izah etmiştir. Lütfen bu yazıyı ilmi bir yazıdır. Kafanızı başınıza topluyken okuyun dikkatli okuyun hepimizin başına geliyor. Bazı insanlara kâfir bu adam bilmem ne diye rahat rahat konuşuyoruz. Burada hüküm nedir? Neye göre denmelidir? Ve bunu Allah muhafaza. Tersi insan kendi kâfir olur. Müslümana kâfir derse bu yazının öneminden dolayı ilk olarak burada söylüyorum. Yani tavsiye ettim çünkü sıra gelmedi. Bu yazıyı da Lale Gül'ün yazısında alın, okuyun, dağıtın, Lale Gül'e destekçi olun. Allah, bu sohbetlerin sesini kesmesin. İslamoğlunun televizyonunu kapatan Allah, kapattıran Allah Celle Celaluhu, bizlerin kanallarımızı kapattırmasın Allah! Sizlere de bu şuuru ihsan eylesin Allah! Celle şanuke ve Celle Celaluke Ya Rabbel alemin! Evladı rasul de çok önemli. Hz. Peygamber parçaları, Hz. Fatıma annemiz dahil, kıymetli yedi evladı, Nesebi şerifi, şecere şerifesi, ehli beyti hakkında çok ilimler yazılmış. Allah Rasulü bundan razıdır, okuyandan razı olur, okutandan razı olur, dağıtandan razı olur. Çünkü kitabın tümü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in parçalarını anlatıyor. Onlar benim parçalarımdır. Buyurmuş. Onlar ki evlendiren Allah olmuş, ayırtan Allah olmuş. Ebu Leheb'in çocuklarından efendimizin iki kızını kim ayırttı? Allah Teala vahyetti. Boşansınlar, ayrılsınlar. Zaten zifaf olmamıştılar. Yani Allah Teala bu evlad-ı Resul'ün evlenmesine vahi göndermiş. Hazreti Osman'la kim evlendirmiş? Cibril Aleyhisselam. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurmuş? Kızlarımı ben evlendirmiyorum. Allah evlendiriyor. Onun için bu senin kızın değil. Benim oğlum değil. Bu Muhammed Mustafa'nın evladıdır Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Çocuklarınızı Üç haslet üzere teedip ve terbiye ediniz. اَتْلِبُوا اَوْلٰدَكُمْ عَلٰى تَلٰى تِخِصَارِ حُبِّ نَب۪يكُمْ Peygamberinizin sevgisi ve اَهْلِ بَيْتِ اَهْلِ sevgisi Bütün çoluk çocuk bunu bilmeli. Yedi sekiz yaşında futbolcuyu, sanatçıyı, şarkıcıyı her türlü efendim yanlış adamları tanıyan neslimiz Peygamberimizin yedi çocuğunun ismini sayabilir mi? ''Babaları sayabilir mi? Çoğunun anaları sayabilir mi? Nerede ehl sevgisi?'' ''Senin çocuğunu mu tanıman eftal, ahirette sana şefaat olur, Resûlullah'ın çocuğunu mu tanıtman eftal, tanıman eftal?'' Onun için çok insanlar da, zuhuratlarda bunu gördüler. Bu eseri okuyanlar, okutanlardan çok memnun olduğuna dair tepşirat alanlar bize telefon ettiler. Dedim ki, ''Rüyaya lüzum yok, hadis var.'' Ehl-i sevgisi, Kur'an tilaveti, peygamber sevgisi, çocuklarınızı bu hasletlere göre yetiştirin. Allah cümlemizin evimizde, ocağımızda ehl-i tanımayan bir cahil bırakmasın, okuyup okutmayı nasip eylesin, alıp dağıtmayı nasip eylesin. En büyük hayır, sadaka-i cariye, faydalı ilim gayrıdır, bu eserler kalır, biz ölürüz, mezarda yatarız, okuyanlar vakfedenlere, bu kitapları mescitlere koyanlara kütüphanelere koyanlara benzincilerdeki mescitlere koyanlara uçakların orada adam dururken beklerken ne okuyayım diye alıp okuyanların hepsinin sevabı size gelir. Allah Teala ecri zayi olmayanlardan eylesin. Amin. Rabbil ve seyyidil ve ecmaîn. نَعُوذِ بِكَ مِنَ النَّارِ اللّٰهُ مِنَاسَ الْغَرِ اللّٰهَ Cennet, الْجَنَّةِ وَنَعُوذِ بِكَ مِنْسَ خَضُكَ وَنَّارِ Ya Rabbi biz para toplamak için gelmedik, bir reis demek için gelmedik, bu kardeşlerimiz kimseden bir şey almak için, vermek için gelmedi, hepimiz senin rızan için buraya geldik, uzaktan, yakından gelenlerimizi affeyle, mağfiret eyle, boyunlarımızı cehennemden azâd eyle, otuz de cem olmayı nasip eyle, her türlü sıhhat, afiyet bakımından müzdâd eyle, mal evlat bakımından hayırla müzdâd eyle, hayırlarımızı ziyade eyle. şerlerimizi mağfiret eyle, âmî diyentlerine arzîhminlerine azâd cennetine, cemâle yaklaştıran inançlarla, amellerle müşerref eyle, cehennemine, azabına, gazabına yaklaştıran inançlardan, kötü ahlaktan muhafaza eyle, cümlemize, lutfu kereminle muamele eyle. Amin, amin, amin. imanlarımız sana emanet. Şu saatte sen muhafaza ile Yine okuyalım, duamızla beraber bitirelim. Allahümme inni uşhiduke ve uşhidu hamlete arşike ve melâiketeke ve cemî'a hâlkike bi'enneke ente Allah, la ilâhe illâ ente, vehdeka lâ şerîke lek ve enne Muhammeden âbeduke ve Rasûlüke Ve sallallahu teâlâ alâ Seyyidina Mevlânâ Muhammed ve ali selleme teslimen kesirun elhamdülillahi rabbil âlemin ila şerefin nebiy sallallahu aleyhi ale ve sellem ali ve sahbi ve bu Bursa'da medfun bulunan cümle ulemanın Suluhan'ın Selahat'in Ali Osman'ın evliyanın ebdal'in bütün salih'in salihat nırvahi bu cemaatin geçtiklerinden müminlerin nırvahi ve bu celsemizde isimleri zikredilen cümle meyyit ve meytelen arvahi için